مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صره الرحمن بالنعام مولايا صل وسلم دائما أبدا Alâ habib-i kazâin, zil-khalq-i kulli-himi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursaline muhammedin. Ve alâliye sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimizin. Tedgî müteripten okuduğumuz hadis-i şeriflerde mevzumuz Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet seyniyesine ittiba hakkındadır. Sünnetine uymak yani kendisine uymak demektir. Ve burada yapılacak rivayetlerde bu derste çok önemli manalar vardır. Yani maksat nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ee, adetlerine uymak da sünnet midir? Dikkat edin. Adetlerine uymak. Şimdi bazısı var sünneti ibadettir. Şimdi sabah namazın sünneti gibi. Öğlen namazın sünneti gibi. Bazı da var adettir. Mesela adetlerine gitti bir ağacın altına gündüz ortasında kaylule yaptı. istirahat etti. Buna şimdi zahiren ibadet denmez. Hani, uyumak fakat e şimdi o ağacın altında o dakikada kedim uyumak sünnet, yani buna bir adet var mı hatta bu uygun mudur bu çok önemli bizim efendi hazretlerimiz yani adetlerini de sünnet ibadet gibi ibadet demiyorum bak ibadet gibi e, yapılmasına önem verirdi adetlerini de bize onun için bu bahis ondan beyan edecek bazı deliller İmam Münciri Hazretleri radıyallahu anh zikredecek. Ve hani Abisi ibn-i Rabi'ate Abisi ibn-i Rabi'a radıyallahu teala kâle dedi. Rayitu gördüm Hüme Rab'ne'l-Kattâbi Hazreti Ömer Efendimiz'i yukabbilü öpüyordu el-Hacera o mübarek taşı. Yani kastediyor, el-Esvede. -el hacer esved yani. Hacı Resmed cennet yakutlarından bir yakuttur. Adem Aleyhisselamla birlikte cennetten indmiştir. Öyle makam İbrahim ile ikisi. makam yakut ettiğimiz cennet. Rukun Hacı Resmed'tir. Ombalı taş. Ee, makamda makam İbrahimdir. Kabe'nin binasını yaparken. İbrahim Aleyhisselam onun üzerine çıkıyordu, ayakları battı onda, işte izi çıktı. Ee, asansör vazifesi görüyordu, taş ne kadar yükselse şey, binanın e, hizası, inşaatın hizası o kadar yükseliyordu. İnerken iniyordu, böyle bir mübarek taş. Bu ikisi, ikisi de cennet yakutlarındandırlar. Ee, onlar dünyada indiklerinde güneşi ışıksız bıraktılar, yani güneşin ışığını söndürdüler ugadanului diler fesavvetu hataaya beni adam. Sonra Adem hataları, e, günahkar elleri onlara değe onları kararttı. Yoksa eee güneşle ay sönük kalıyordu. Şimdi Hacela Esvedi biliyorsunuz tavaf oradan başlıyor. Tavafın bir dinati için alameti olarak vaz'ı olunmuştur. Bir de onu etmek sünnettir. Öpemiyorsan bir şey değdiriyorsun, baston gibi bir şey diyelim, mendil bağladın. Biraz uzakta kaldınsa biraz uzaktan mendilini oraya sürüyorsun. Sonra o mendili öpüyorsun. Onu da yapamıyorsan şimdi izdamdan kırıyorlar birbirini. O zaman uzaktan, Bismillâllâhu ekber diye elini gizasa kaldırıyorsun. Sonra elin içini öpüyorsun. Şimdi hacılar bunu yapmayı biliyor, elin içini öpmeyi bilmiyor. Kimse bir şey sünnet öğretmiyor ki insanlara. Ki orada turlar ancak para kazanmak, başka bir şey yok. Yani dolu sünnet terk ediliyor. Hani böyle yapmak yetmez Sonra duas da var. Bismillah Allah Akbar. Allah meyimane biki, taştıkam bir kitabik. Ve vefam bi ahitlik, itba ali sünnetine bi. Salallahu aleyhi ve sellem. Sonra öptüm tamam. Çünkü oradan bereket kazanıyor. Hizasında durmakla o zaten resim çeker. Hem zahiren çeker, hem manen çeker. Zaten evvela şahittir ama. Hacı zaten şey var. Mesela bende bir akık yüzük var. Ee, hakiki akıkler, Yemen akıkları. Hakiki akık taştı. Resim çeker. O arada şimşek çakıyor yani. <gülüyor> Sizin fotoğraf makineleriniz var ya şey çakıyor. Flaş çaktırıyorsunuz. Mevla'nın da flaşı var. Ee, şimşek bir çakarsa ortalığı gün gibi ediyor. Gece vaktinde. O anda yanında ne var mesela? O en yanında bir ağacın hizasında. O ağacın resmini çeker. Öyle de vardı. Onları kayıp metniletme eskiden birkaç tane ağaç çekmiş vardı bende. E, şimdiki daha mühim bir şey çekmiş. Adam Medni daha kasadan çıkarttı. şey. Pahalıydı da biraz bayağı. E, ne yapayım ben onu aldım. Çünkü neden? Şimşek bir Efendim onu resminde çekeyim de size şey atayım. Fesbuha bari. Merak ettiniz şimdi biliyorum. O şimşek mi çakınca lafzayı celal yazmış. Allah. Havada lafzayı celal yazmış. Lafzayı celali çekmiş. şimdi içinde taşın. Yani ne çizme, ne yazma, ne bozma yani. Anladın mı? Hacı Esved'in öyle i̇şte akik taşında var o khasa. Hala da var. Yani şimdiki akikler de yapıyor yani Mevla'nın taşları. Hacı Esved de tavaf edenler resmin çeker. Ahirette şahit olacak. Şimdi, Right gördüm varab nelkatta büyük abdülhacer'a gördüm Hazret Ömer'e baktım Tavaftayız. Hazreti Ömer geldi taçel esved öptü. Bu şimdi o insanlar bizim Türkler çok kaba insanlar var bizim Türklerde tabi. E, taş taşı öptün mü? E, taşa gittim mi? Taştan geldim mi? Taşta ölüyordum taşta kafamı kırdılar Kırsaymışlar. Ya taş denir mi ya senin evin seni kaldırmış taş tövbe estağfurullah'a hacel esved Tamam, hacer de taş demektir. Hacer de taş demektir ama hacer esvet onun bir lekabıdır. Sen şimdi bakara inek demektir ama sen gidip inek suresi denmez. Bakara suresi celiyle i cemilesi değil mi? Bir diye bir şey var. Hacer esvet yani mübarek hacer esvet denir. Yani en azından hacer esvet taş taş. Çünkü o onun Allah'tan cennetten gelmiş olma bereketi var. Ondan sonra e, Allah-u Teala'nın şahidi Ondan sonra El-Haceru'l-Resvedi Yeminullahi fil-Erd Yusafihû biha ibâdeh hadis şerif sahittir. hacer Resulet, allah Teala'nın e, kullarıyla musafaa etmesi için sen musafaa derken ne yapıyorsun? Sağ elinden mesela başlataraktan iki eline musafaa tek tek elinde oluyor bazı ribaatlerde. Kuvvetli ribaat sünnetlerde iki eldir de bazı ribaatlerde tek elle var. Yani uzatıyorsun elini bir insana görüşürken hangi elini uzatıyorsun başta? Sağ elin allah Teala'nın bizim gibi eli olur mu? Haşa. Ama sen kullarla musafaha yani insanlarla musafaha neyle ediyorsun? Sağ elinle. O da allah Teala'nın kullarıyla musafaha ettiği yeminidir. Ya bu ne demek ya Allah-u sen ona taş taş taş deyip duruyorsun. Tevbe estağfirullah. Terbiyeli ol. Haddini bil. Ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz öperken şöyle diyordu. İnni muhakkak ben le elbette biliyorum ki enneke şüphesiz sen Hacerun bir taşsın. Niye diyor öyle biliyor musun? Millet puta tapmaklardan yeni dönmüşlerdi. E şimdi putlar da biliyorsun çoğu taşlandı. E şimdi millet bunu öpmeye başlayınca zaten puta tapmayı da yeni bıraktılar. Tekrar ona dönerler tapma. Ondan korkuyordu. Hazreti Ömer Efendimizin birçok meselesi bu yüzden olmuştur. İnsanların şirkeye yakındır dönemi diye e, şirke geri yeniden dönmeleri kolay olur diye. Çünkü bir insanlar yeni bıraktıkları bir şeye yeniden dönmeleri kolay olur. Hatırlarlar onu. Puta tapma meselesi başlamazsın diye biraz o işlere sıkı tuttu. Şimdi millete duyuruyor. Sen bir taçsın fayda veremezsin. Ne demek? Kendi kudretinle, kendi gücünle fayda veremez. Yaratamazsın. O la taduru, zarar da veremezsin. Ne demek? Zarar yaratamazsın kimseye. Ve levlani eğer ben olmasaydım rayitu görmüş olmasaydım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü yukabbili öpüyorken keseni makabbelti öpmezdim keseni. <gülüyor> Tabi, mübarek hacelese de öyle diyor. Yani diyoruz Resulullah seni öpüyordu ya onun için öpüyorum. Ha. Ya ne demektir? Ben sünnete itibar ediyorum. Ben Allah'ın Resulü'nden ona da, ilim aldım. Ona gelen vahye bakıyorum ben. O vahiy ile seni öptü. Ona Mevla bildirdi. Ben de seni öpüyorum. Şimdi burada tabii Hazreti Ali Efendimiz de bu sözü söylerken arkasındaymış. Başka rivayetlerde var. Burada geçmiyor. Hazreti Ali Efendimiz de dedi ona ki Ya Ömer ne biliyorsun faydası da yok, zararı da yok? Niye böyle konuştun dedi. Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu. Senin yanında bir ilim var mı? Bu hususta bir bilgi varsa söyle. Hiç onlarda kibir yoktu. Gurur yoktu. Bütün milletin içinde dersenin bir yanlışını mesela sen de dersin onaki efendim. Yok öyle bir şey bırak. Niye? E ben Hz. Ömer'im, Hz. Ali'den üstünüm. E, benim milletim için ne etti? Tevbe estağfirullah. Sahabede böyle bir şeyler olur mu? Nefis yok onlar da. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz'e ben tevazu. Çünkü tevazu İlim aldığınız kişilere tevazu edin. Hadis-i şerif'tir. Sordu. Dedi ki ya Ali senin yanında bir bilgi mi var bu hususta? Dedi var. E dedi. Dedi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den işittim. Bu mübarek Hacer Esvet, yarın ahirette gelecek. Adem aleyhisselam'dan son insana kadar kim ibadet niyetiyle ona istilam etti onu öptü veya işte ona bir şey uzattı, sürdü veya uzakta kaldı eliyle elini karşısına kaldırdı, hizasına tuttu İstilam deniyor buna kim bunu yaptıysa hepsinin, yani resmini çekti değil mi orada? ben size anlatmak istiyorum. Hepsi onun içinde. Ne gibi işte? Hard disk diyorsun. Tarabayt diyorsun. Kim bilir daha da kıyamete kadar ne kadar daha fazla kayıt alan cihaz, şeyler çıkacak, kutular. Ya onlar alıyorlar bu kadar şeyi de. allah Teala Haciyel-i Siyade bütün herkesin e, resmini çekme ve işte burada o dua unutulmamaz. Benim hac Ömre kitabım var. Bir kalın büyük. Bir de onun yanında cep kitabı var. Dualar. O cep dualarında var bu dua. Yani Hacı el Elleşfe'de istilam ederken okunacak daha O çok önemlidir. Çünkü sen orada tamam bu duayı okumasan da hali, halinle, manevi durumunla, duruşunla yani Allah ile sözleşmeni tazelemiş oluyorsun. Mevla'ya verdiğin Sizin Rabbiniz ben değil miyim? Kalübele. Rabbimiz olmaz mısın? Tabii ki Rabbimizsin. Dedik ya bela. O bela e, zamandaki bütün sözleşmelerimiz yani herkesin bela demesi hacellesen içine konuldu. Sözleşme kağıtları değil, mübarek taş, taşın içine kağıtlar sar mı? Ya kağıt manası değil, bilgi manası. Da. Sen çiziyorsun ya. Evet şu Hardiskin içine, tarabaitin içine su buradan Ankara'ya kadar yol olur. Belki de Türkiye'yi yaşar O kadar şi, mevzu var çıkarsa resimler yerler Bölgeler Nasıl dur ya Yani öyle anla Onlar Şimdi kim o Dünyada gidip Hacı Elesi'ne de istirham ediyor? Orada Onun kaydı var ya zaten Elesübü Rabbiküm zamandan. O da Arafat'ta alındı Bizden o söz Zerrecikler halindeydik Babamızın Adem Aleyhisselam'ın Sulbünden çıkarıldık Arafat sahasına Saçıldık Zerrecikler halinde Son insana kadar Orada vardı Hepimiz Rabbimiz olduğunu kabul ettik, itiraf ettik. Tabi Rabbimizsin demek ne demek? Rabbimizsin ama bir şey bir şeye karışamazsın demek değil. Rabbimizsin demek kulluğu itiraftır. Allahu Teala'ya rububiyeti ikrar yani Rab olduğunu ikrar etmek ne demektir? Bizim de ubudiyetimizi itiraftır. Yani kulluk olduğumuzu kabul etmiş oluyoruz. Rab olmadığımızı göreneyiz. El-abdu abdun rabbun diyorum Kul devamlı kuldur. Rab devamlı Rabb'se kulda devamlı kuldur. Rab daim oldukça kul kulluktan çıkamaz. Kul ne demek? Kulun kölen olayım diyorsun Türkçe'de. Kölesin işte Allah'ın kölesisin. Ne demek? Namaz kılamazsın yani. Bu saatte yatma yatmayacaksın. Yatsı yıkılmadan yatma yatmayacaksın. Zekat ver vereceksin. Sakal bırak bırakacaksın. Sarık sar saracaksın. Bugün kısalt kısaltacaksın. Şunu yeme yemeyeceksin. Şunu ye yiyeceksin. Ramazan'da oruç yeme yemeyeceksin. Kul ne demek? Efendisinin Buyurduğunu yapan demek. Yapmazsa ne olur? Abdi, abuk olur. Kaçak kul, köle. Kaçak kölelerin de cezası dünyada da var, ahirette de var. Onun için itaat edeceksin. Kula kul olunmaz. E, kula kul olunmaz da, allah Teala seni bir kuluna köle ettiyse, yani harp esirleri biliyorsunuz köle oluyor. E, harp esiri, onun çocuğu da köle olur. İslam bunu azat etmeye çok teşvik ediyor ama, e şimdi o kul, Yaratılmak bakımından Allah'ın kulu. Fakat o yönetilmek bakımından Mevla, Efendisi'ne onu emrine vermiş. Yani ne diyor e, kölelere Mevla? Efendisi dinleyeceksiniz. Eğer ki kaçarsanız ona taatten, namazlarınızı bile kabul etmem. Hadis-i Şerif. Kaçak köle, Efendisi'ne dönüp e, teslim testin olana kadar kıldığın namazlar kabul olmaz. Çünkü kulakulluk değil bu. Mevla sana derse ki bu kuluma itaat et edeceksin da. Ölül emre itaat ediyor. Mesela efendim e, efendine itaat ediyor. Bu ayrı bir şey. Bu Allah bu ona tapmak anlamında değil. İtaat başka tapmak, başka, ibadet başka. Bunları birbirinden ayırın. Sen bir tatsın Ha, Hazreti Ali Efendimiz dedi? Sen bir taşsın diyorsun. Peki fayda veremezsin, zarar veremezsin diyorsun. Ne biliyorsun dedi. Öyle mi ya Ali dedi Hazreti Ömer Efendimiz. Bir, bir ilmin varsa söyle. Dedi ben böyle işittim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Bu mübarek taş yarın ahirette kendisine gelip ziyaret edip istilam edenleri tabi ibadet olarak yoksa Ebu Cehil de gitmiş onu öpmüş olabilir. O zaman kutsal kabul edildiğinden. Ama ibadet olmaz çünkü de şirk içinde olduğu için al, yaradan Allah bilmeyenin yaptığı hareketler ibadet sayılmaz hiçbir hareket kabirye gelse tavaf da yapsa iman olmayanın ibadet olmaz ki onu demiyoruz biz kim iman ile İslam ile ibadet kastı ile istilam ederse ziyaret ederse o onun filmini alıyor yani resmini görüntüsünü ahdini i̇şte o dua Allah'ın imanı bir kere Ey Allah'ım sana iman ederek ve tasdik kitabı ki, kitabını tasdik ederek ve vefa'ın bir ahdi sözleşmemizi ifa etmek üzere. Ahdini yerine getirmek için. Ahde vefa etmek için geldim Hacer-i Esfede diyor. İşte ahde vefa ne? kali sözleşmelerimiz, kaydımız onun içinde ya. O kayda düşüm yapıyor yani. Ben e, o kaydda varım ya, şimdi de varım. Dünyada da o sözleşmede duruyor. Ahdine vefa olsun diye. Ettiva hali sünneti Nebiyike. için geldim öpüyorum bu mübarek taçı, Sünnetine ittiva olsun diye. Sünneti Nebi'ye, peygamberinin sünnetine. Ki ona o sünnetleri sen meşru ettin, öğrettin, vahyettin. Peygamberin sünnetine uymak için. Şimdi bu Hazreti Ömer Efendimiz esasen ne demek istiyor? Mana ne? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi öptüyse onu öperim demek istiyor. Anladım. Taş demem, baş demem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi öptüğünü gördüysem onu öperim demek istiyor. Akıl yürütmem demek istiyor. Mantık yürütmem demek istiyor. Hikmetini sual etmem demek istiyor. Yani ne, nedir bunun sırrı ya? Sormam diyor öyle şeyler. Ben Resulullah'a bakarım sallallahu aleyhi ve sellem. Peki. Burada Vahabiler tabi bu hadisi delil alarak öyle uydururlar, kaydırırlar. Bir şerh bilmezler, tefsir, bir hadis bilmezler. Böyle konuşurlar işte. Kabe'nin taşını da öpse adam aynı lafı söylerler. Efendim bir şeyhinin elini öpse, alimin üstadının elini öpse aynı lafı söylerler. Hiç ayır tarlayı, aynı sabanla efendim sürmek kalkarlar. Halbuki bu o demek değil. Bak İmam Sindiyeru Allah Teala büyük muhaddis, muhassî, had hadis hadisçileri. Yani İmam Sindiy olmasa Sünenden anlayamayacağız süneni yani, kütüb-i sitteyi anlayamayacağız. Hepsine haşiye yaptı. Kabr-i Nur olsun. Bak burada diyor ki Hazreti Ömer ben bunu ne yaptı? İptalen leğen li gayri la te'thîrun fîn nef'e vurdur. Allah'tan başkası fayda vermekte fayda verir. Zarar da verir. Ben gelirim sana bir tokat çakarım. Kafanın üstüne bir düşersin. Beynin patlar. Ölürsün. Ben sana zarar veririm. Ama zararı da tesir yaratamam. Yaratan Allah'tır. Çünkü ben sana bir tokat çakarım. Bir de bakarsın gidersin pamukların içine düşersin. Oho, iyi ki yattım dersin. Mevla yaratmadı mı ağrıyı, sancıyı, ölmeyi, darbenin tesirini? Benim vurmamda zarar yok. Veya ben sana bir fayda yapmak isterim. Mahfi fayda. Getirin dünyanın en ilacını veririm. Senin ecelin gelmiş olur. Tak ölürsün. Yaratan Allah. Anla bu hususun. Yani sen bir taşsın. Zarar veremezsin. Ne demek istedi? Dikkat. Bizatike kendi başına ve la tenfu fa ne demek bir kudretle kendi gücünle Burada ne demek istiyor ve seni Allah yarattı ve ceale cebeben seni sebep yaptı bak hacales edin menfaat yok olur mu seni sebep yaptı li sevabi men Allah'ın emrini tutmak için seni öpenlerin sevap kazanmasına sebep yaptı veli durri men hurmeteke senin saygınlığını bozanlara zarar vermezsin. Min haydukevneke min maazzamullahi lezî. Çünkü sen nesin? Allah'ın değer verdiği bir mübarek taşsın. Her taşa benzemezsin. Kaldırım taşı değilsin. Ellezi öyle bir hurumattansın, şairdensin. Yani Allah'ın dininin nişanlarındansın. Çünkü tavaf onunla başlıyor. Onun izasında yani. Tavafın başlama izasında konmuş. İnne safa ve'l min şaairilillah. Safa bir daha. Merve de bir daha. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah'ın dininin ibadetlerinin nişanlarındadır. Çünkü sahi noktasını onlarla belirliyorsun. O arada kalıyorsun. <gülüyor> Kim Allah'ın hürmetli kıldığı, yasaklı kıldığı şeylere değer verirse <gülüyor> Rabbi katında o tazimi çok onun için çok hayırlı olacak. Dünyada ahirette o hürmetinin karşılığını efendim, görecek. Hurmet ne demektir? Haramdan geliyor. Haram ne demektir? Yasaklı, dokunulmaz demek. Hürmet ne demektir? İhtiram. Ne demektir? Onu dokunulmazlığını kabul etmek ve itiraf etmek demektir. Yani ne demek? Sen bir şeye hürmet ediyorsan ona pislik sürer misin? Onu pis yere koyar mısın? Aşağı taraflarda durdurur musun? Şükür eden? E değer veriyorsun ona. Yani ona ne demiş oluyorsun? Ben senin e, e, hürmet perdeni yırtmayacağım. Yani sana saygı duyacağım, senin saygına helal getirecek, zedeleyecek şeylerden uzak duracağım demek. Hürmet buradan geliyor. Hürmet ederim. Ne demek? Sana saygısızlık yapmam demek. Terbiyesizlik yapmam demek. Evet. Çünkü Allah Teala e, dininin nişanları olan makam-ı İbrahim, Hacer Esved, Safa Tepesi, Merve Tepesi gibi Kabe-i Muazzama. Bunlar harem şerifler vs. Bunların e, yasaklığının yani dokunulmazlığının korunmasını ve bunlara saygısızlık yapılmamasını emretmiştir. E sen şimdi zarar verirsin. Ama kime zarar verirsin? E sana saygısızlık edene zarar verirsin. Ne demek? Zararına sebep olursun. Çünkü allah Teala böyle yaptı seni. Yani burada ne buyurmak istiyorum? Kimse sanmasın ki sen kendi başına fayda verirsin veya kendi başına zarar yaratabilirsin. Çünkü caliyetli eli putlar hakkında böyle düşünüyor. Kafirliklerin şeyi neydi? Havlü aşşufam ne Allah. Bunlar bizi Allah katında şefaat edecekler. Ama Allah vahiy de bildirmedi ki bunlar şefaat edecek. Hacelleşme için bildirdi. Hacelleşme için vahiy geldi Peygamber'e. sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ahitlerin toplandığı bir e, mukaddes bir mübarek bir hacerdir. Bu yarın nakide şefaat edecek. Şahitlik edecek. Hacelleşme en büyük şahittir. Şahitlik edecek. E, bu senin şahidindir. E, bunda fayda var ibadet etmedin, istilam etmedin Hacca gitmedin, umreye gitmedin Yani imkanı varken demek istiyorum Tavaf yapmadın İstilam yapmadın O zaman sen şikayet edecek Aitnamene göre sözleşmede yoksun Kalübela'da söz verdin Kalü Bela bezminde Söz verdin Dünya geldin Hıyanet ettin, ettin, Bozdun sözü E şimdi o seni şikayet edecek O zaman ne oldu zarar verdi? Ama zararı kendi yaratmadı ki. Mevla onu sebep yaptı. İşte burada cehaliyet elinden farkı ne oluyor? Efendim işte şeyhlerine rabıta yapanları bu Vahabiler şirk, müşrik diye nitelerler. Niye? Efendim işte o şeyh, şeyh düşünüyor. E sen bak kısa bakıda karını düşünüyorsun. Ve uzakta kaldınca gurbette niye müşrik olmuyorsun? ya e karını tapmak niyetiyle düşünseydin müşrik olurdun. Şeyhini de tapmak niyetiyle düşünseydin müşrik olurdu. Düşünce adamı müşrik eder mi? Eder. Nasıl eder? Ersen bir şeyin Allah'ta Allah'a ortak olup ibadete layık ilah olduğunu varsayarak o itikat ile düşünürsen bu müşrik yapar. Müşrik eder adamı. Ama karını şehvetle düşünüyorsun. Efendim çocuğunu merhametle şefkatle düşünüyorsun. Veyahut şeyhini efendim hürmet ve tazim ile düşünüyorsun. Allah'ın efendim takva kulu Varisine nebi, hafız, alim... ...bir hürmetle düşünüyorsun. Saygınlıkla yanındaymış gibi düşünüyorsun. Bu mülahazada ne, ne zarar var? E işte putlar için... ...bunlar Allah katına bize şefaat edecekler dediler... ...müşrikler o ayeti okuyor. Ya ne alakası var? Mâne a'budûm illâ li yukaribûnâ ilâllâhe zülfâ. E biz eşeklerimizi niye düşünüyoruz? Ya bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. E tabii ki rabıta... ...ekrabbesiyle yarını görmeye saadet aziz dizarını diyor... İsmet Garibullah Hazretleri. Yani Allah'a kavuşma vesilelerinin en yakını. E vesileyi aramamızı bize kim emrediyor? Bana kavuşturacak size vesile arayın. Maide suresine ati. E vesile aramayı bize Mevla emrediyor. Rabıta da bütün vesileler için maksut hükmü varsa bir şeye vesile olan o ulaştıracağı gaye hükmündedir. Ona değer verilmesi lazım. Önemli değil mi? Bütün vesileler yani Vesile aracı demektir. Kur'an-ı Kerim vesile midir? Allah'a ulaşma vesile. Ne yapıyorsun? Öpüp başına koyuyorsun. Peden aşağı tutabiliyor musun? Abdestsiz tutabiliyor musun? Mesela. Gözünü kapatıyorsun. Hafızlık yapayım işte. Ne oldu? Bütün sayfaları böyle satırları mülâhede düşürüp duruyorsun. Hafızlığı çok fayda eder satır düşünmek. Sonda mıydı? bir i geri miydi? Yani sayfanın başı neydi? Hangi ayetti? Böyle resim çeker ya hafızalarımız. Resim çekiyor işte hafızlar öyle yani ya bu niye vesile diye sen şimdi Kur'an mı bizi yarattı diye diyorsun Kur'an Halik'ta değil Mahluk'ta değil yani yaratan değil ki sen o yaratanın ibadetine vesile diye Kur'an-ı Kerim düşünüyorsun Kabe'ye gidiyorsun Kabe'nin etrafında tavaf ediyorsun eğer sen e, kendi kafana bir taşları toplasan da etrafına dönsen ne olursun gavur olursun hani ibadet kastıyla yaparsan tabi İbadet kastıyla yaparsan. Ama şimdi bu Kabe taş duvar dört duvarın etrafında yedi kere dönüyorsun. Bir, bir tavaf yapmak için. Bu ne manası var? Ama Mevla emredince manası var. Neden? Benim sizi affetmem için vesiledir buyuruyor. Sen de tavafa ne hükmü veriyorsun? Allah'a ibadet oluyor. Allah ten rızası kazandıracak maksat oluyor. Tavaf şimdi maksat oluyor. Neden? Aslında vesiledir ama maksat dedi. Çünkü gayeye ulaştırıyor. Gaye ne Allah kulluk? Gaye ne af olmak? Rızası kazanmak Bu, Budur yani Bunlar niye birbirine karıştırıyorsun Bak müşrikler ne diyorlarmış Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz putlara tapıyoruz E siz tarikatçılar da Allah bizi yaklaştırsın diye Rabıta yapıyorsunuz Yahu sen ne kadar dunduna ahmak adamsın Hiçbir kafan çalışmıyor Onlar diyorlar ki biz bunlara tapıyoruz Müşriklerin lafı ne Tapıyoruz yani ibadet yapıyoruz Yani kulluk yapıyoruz Kulluk kime yapılır Mabudun bir hak olan ilaha yapılır. O da ancak allah Teala'dır. Yani ne demek? Tesir bundandır demek. İbadet ettiğin şey sana fayda yaratabilir, zarar yaratabilir demek. İbadet yaratana yapılıyor. Peki rabıta yapan niye yapıyor? allah Teala bana vesile ara emretti. Ben de onun bir dostunu düşünerek Mevla'ya yaklaşmak istiyorum. Çünkü Mevla'nın zatını düşünmek yasak. Zatı şekilden münezzeh düşünülemez. Onun için onun nurlarının yağdığı, feyizlerin menba olan bir zatı yanımda mülahaza ediyorum. Zikrederken birlikte zikre o, o zaten yanı o da Allah'a ibadet ediyor. Ben de onun Allah'a ibadet ettiği halini düşünüyorum. Yani mürşit de zikir halinde zaten, Allah'a ibadet halinde. Ben de onun yanında yani birlikte zikre O da Allah'a ibadet ediyor, ben de Allah'a ibadet ediyorum. Onunla birlikte ibadet ediyor. Çünkü Mevlana buyurdu ve kunu muhassadiki. Do doğru dürüst olan, özü sözü bir olan sadık kullarımla beraber ol. Beraber olun. Bedenen beraber olsanız Ali Ülala olur. Herkes ne zaman beraber olacak? Herkes Efendi yanında nasıl durabilir? On senedir ihvan olanlar, bir kere bile görmeyenler var. Camın arkasından görse adama yetiyor. Nasıl yanına girecek? Yanına girse nasıl duracak? On, bir saat, iki saat. Kim tutar seni? Onun için sadıklarla beraber olun. E bu beraberliğin en başı bedenidir. Ama bedenden kalp bir olursa zaten Esas maksattır. Ve lakin e, bedenden mümkün olmayınca ki ekseriyette bu bedenden birleşmek bir arada oturmak e, imkan dahildi olmuyor mülemamızla evliyamızla. O zaman kalbi beraberlik olur. Sahibu ma Allah Allah ile beraber olun. Felim tesettüyü Allah ile beraber olmaya güç yetiremezseniz. Fashabu ma yashabu Allah Allah ile beraber olanla beraber olun. Şimdi öyle adamlar var, nefsiyle, şeytanıyla beraber. Onu düşündüğün mü ne olur? Pislik sıçlar. Huzurun kaçar, moralin bozulur, zikir halin darmadağın olur. Öyle sanatçılar var, şarkıcılar, türkücüler. Bunları düşündüğün anda bütün feyzin kaçar. Ama Allah'ın öyle dostları var, sen gözünü kapatıp düşündüğün vakit yanında onlar bize Allah'a yaklaştırıyorlar. E ama Allah'a yaklaştırıyorlar diye, yaklaştırsınlar diye tapmıyoruz ki onlara. Onlar da Allah'a ibadet ediyor biz onların Allah'a ibadet halini düşünüyoruz. Neden? Onunla birlikte olsam ben ile irtibat kurmayı beceremiyorum. ile irtibat kuran birinin hiç yüzürü yüzünü, şeklini, anlını falan düşünürüm. Mevla'da şekil yok aşağı. Nasıl tefekkür edeceğim? Bu sefer hindi gibi düşünüyorum. Gözümü ümüyorum, kafamı sıkıyorum, alnımı sıkıyorum. Ne oldu ondan sonra? Aklıma karı, para, Efendim 40 sene evvel gördüğüm karılar, çıplaklar... Ka her türlü haram, helal, mubah Şerit gibi önünden geç E bunu durdurmanın bir yolu İşte Allah bir dostu bir mürşidine O şey yönlendirmek Hafızayı, zakireyi Hayal gücünü ne yapmak Bir Allah dostuna yönlendirmek Yani onunla birlikte ibadet Ettiğini düşünmek O da abid sen de abid mabut nerede? Mabud Allahu Teala Buna tapıyoruz lan bunun Ne alakası var? İşte bu hadis şerif bu işlere çok yani ifade ediyor. Bu Sindi Hazretleri görmüyor musun? Ne anlatıyor sana? Hazreti Ali Efendimiz'e dedi bak fayda da verir, zarar da verir. Ya Ömer sen nereden çıkarttın bunu dedi. E dedi bir ilimin varsa söyle. E dedi Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem yarın ahirette gelecek şahit olacak. kendini istilam edenlere hayırla şahit olacak. Kendisine istilam etmeyen, ziyaret etmeyenlere sözlerinde durmadılar diye şikayetçi olacak. İşte dedi fayda verir. Yani senin bir adam ahirette kurtulmana şahit olursa birisi sana faydası olmuyor mu adamın? Ama faydayı o yaratmıyor. Sebep oluyor, vesile oluyor. Peki biri gelse şikayet etse seni kul hakkı var, yurdu bana kırdı beni bilmem ne. Tam cennete gideceksin kapısında. Biri gelse desek alacağım kaldı bu adamda. Sokarlar mı seni cennete? 70 peygamber kadar ameli ibadeti olsa diyor İmam-ı Hazretleri. Bir diren borcu olsa ödeşmeden, helallaşmadan cennete giremez buyuruyor. O zaman e, zarar verdi istesene geldi, şikayet etti. Bak zarar verdi. Zararı o yaratmadı ama e, sebep oldu. Onun için e, ya Ömer, fayda da verir, zarar da verir. Biiznillah. Allah'ın müsaadesiyle. Allah bunu sebep yaptı, buyurdu. Yani az Ömer Efendimiz dedi, Ebel Hasan derdi yani, Hasan'ın babası künyesi ya, Hazreti Ali Efendimiz, İlk çocuğuyla erkek çocuğuyla künyelenir. Senin yaşamadığım bir dönemde yaşamaktan Allah'a sığınırım. Ya Ebel Hasan dedi. Yani de çok ilim var. İlimde Aziz Teala Efendimiz üstündü çok. Sahabenin en alimi en denebilir. Yani ama ilimde üstün olmak tabii fazilette üstün olmak gerektirmiyor. Ebu ondan eftal. Hazreti Ömer ondan eftaldir. Hazreti Osman ondan eftaldir. Hazreti Osman ondan alim değildir mesela. Ama ondan eftaldir. Yani Hilafet sırasına göredir, eftalyet sırası. Ehl-i sünnetin cumhuruna göre. Ehl-i tamamına göre diyebiliriz. Ebu Bekir Ömer Efendimiz hakkında ittifa, icma vardır. Tamamdır. Hazreti Osman Efendimiz de bir iki kişi bir şey söylemiş ama ehl-i sünnetten olduğu halde. İna itibar edilmez. İcma, Hazreti Osman Hazreti Ali Efendimiz'den eftal olduğuna dairdir. Hatta evliya, büyükler bu usta çok da şiddetli olmuşlardı. Sırayı bozmamak lazım diye. Ama Hz. Ömer'e de ne dedi? Ya, ya belhasen, senin yaşamadığın bir dönemde yaşamaktan Allah'a sığınırım. Neden? İlimde sana müracaat lazım geliyor. İşte bir alimin olmadığı bir dönemde kalmaktan Allah sığınmak lazım. Başına bir iş gelir, fetva soracak, hoca yok. Ya da Diyanet'e mecbur olsun, oraya da tam güvenemezsin, ileri geri yapar diye. Ne olacak? Ebubek Sıddık Efendimiz de e, mahkeme katılıkları yapmıştı. Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Üç halife döneminde de şeriat hükümlerini icrada katılık yapıyordu Hazreti Ömer Efendimiz. ilmi çok olduğundan. Hükmü kuvvetliydi yani. Evet. Burada Hazreti Ömer Efendimizin Hacı Aleyhisselat'ı öpmesi konu ediliyor. Bu şerifte. Ne anladık bundan şimdi? Şunu anladık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. yani Hazreti Ömer Efendimiz o bu sözü söyleyene kadar o mübarek taşın, Hacı Erisved'in e, ahirette şahitlik yapacağını veya şikayetçi olacağını biliyor muydu? Bilmiyordu. Çünkü yoksa sığınmazdı Allah Azze Ali siz dönemden. Bilmiyordu. Fakat niye öpüyordu? Ben hikmetini aramam, sormam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüm, öpüyordu. Ben de öperim, bit. Resulullah ne yaparsa yaparım. Sonra Hz. Ali Efendimiz ona hikmetini de tabii hikmetini de Allah bildirmese Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyurmasa Hz. Ali Efendimiz de bilemez ki. Yani. Ama onda o ilim yoktu o an için. Ama hikmetini bilmeye lüzum var mı? Yok. Ne yapar? Öptü gördüm öpüyorum. Bitti. Onun için bunlar çok önemli. Yani Urvati Abdullah Abdillahir Kuşeyr'in. Abdullah ibn Kuşeyr Hazretleri Kale dedi. Hatteseni bana anlat Muhafiyyat ibn Kurrat'e. Muaviye İbni Kurra Hazretleri. Bu da sahabedendir. Sahabede birkaç tane yani Muaviye isminde zat var. Meşhur Hazreti Muaviye değil bu. Muaviye İbni Kurra. O onun babası Ebu Süfyan'dır. Bunun babası Kurra'dır. an Ebii babasından. Yani Kurra'dan. Allah Allah. Kale dedi. Babası. tu geldim. Kime geldim? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ziyaretine huzuruna geldim. Nerede? Firah'tın bir cemaat içerisinde. Min Müzeynet'e. Müzeyne kabilesinde. Müzeyne bir kabiledir. Müslüman oldular. Sahabe oldular. Bu kabileden bir cemaat içerisinde ben de geldim. Fıbaya ne? Hemen biat ettik. Hu Rasulallah bize işte elinden tutuyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Söz veriyorlar iman şartları, İslam şartlarının yerine getireceklerine dair. Ve innehu. O vakit Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle mutlakul ezrari e, düğmeleri çözüktü. Yani demek o zaman da nasıl bile bizim gibi belki düğmeyle şu şekil yoktur ama işte bağlıyorlar ya iplerin bağlama yerleri oluyor onu ona takıyorlar. Böyle şeyler de var hala da Mısır kıyafetlerinde falan e, şeyli e, kıyafetin kendinden oluyor yani orada bir e, şeyden kumaştan düğüm oluyor. O ip, iplik de oluyor. O iplik ona takılıyor. ve Bu da düğme yeri. Yani düğme ile bizim şekilde olmak şart değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Düğmeleri çözüktü yani burasında Mübarek adam ya. Fethal'du hemen soktum yediği elimi. Fice bir kamüsü. Üzerinde entari vardı. Entarinin yakasından elimi soktum diyor. <gülüyor> Allah Allah. Biz olsak tabii biraz daha şey ederiz. Hayat ederiz, utanırız falan böyle. Hepten arkadaş gibi davranamaz da. i Keram'da hiç tekellüf yapmacık zoraki işler yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle şeyleri çok sevmez. Yani ne diyeyim sana protokol durumlarını sevmezdi. Hemen diyor elimi soktum en tarisen içine. Buradan mı soktu artık. Neyse arkaya döndüm, femes sesli dokundum el hateme. Nübüvvet mührü vardı ya. Kuş yumurtası kadar büyük. Sırtında mübarek nübüvvet mührü vardı. İşte bizim Şeyde var. Mevlid kıssası e, kitabında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mu'cez hayatı. Mevlid kıssası. Kıraati değil. O kalın kitapta. Onda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mührünün şekli var. Ve orada yazılan harfler var. Mübarek tüylerinden harfler vardı. İşte La ila illallah Vahdeulâ şerîkele yazıyor. Teveccî hayt fişî tefeynneke mensûr Yazıyor. Mührü şerife bakmak yani onun şekline bile, yazısına bile bakmak için ibadet. Fazilettir. Ne faziletleri var işte. Mevlid kısas Tam Mevlid ayına geliyoruz. Bir hafta kalmadı. Kaldı işte. Bir hafta içine giriyoruz. Rabbül Evel'e. Yok Rabbül Evel'e birkaç gün kaldı da. Yani iki gün kaldı da şey değil. çarşamba Perşembe'ye bağlayan gece görüyoruz yani. Ne diyeyim sana? Yarın değil öbür gece yani. Yani değil öbür gece çarşamba Rebüleve'nin birinci gecesi yani. Arada bir salı kaldı. Daha 12. geceye var bir haftadan fazla. Yani Mevlüt gecesi. Ama Mevlüt ayına giriyoruz. O Mevlüt kıssasını mutlaka okuyun. O kitapta çok ilimler var. Orada bir de e, Mührü Şerif'e bakmanın faziletleri de var. Efendim Hatem-i Şerif. Mührü Şerif'e dokundum diyor. Yani o tüylerden mübarek böyle bayağı bir küçük kuş yumurtası kadar da var yani. Büyük yumurta, teve kuş yumurtası değil de. Normal küçük kuş yumurtası kadar da var. Galen dedi Urve. Urve Hazretleri anlatıyor. Urve o Muaviye İbni Kurre'yi tanıyan. Yani bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i düğmeleri çocuk vaziyette görüp de elini içine sokup büğrü şerifine temas eden zat Muaviye radıyallahu anh babası Kurre adı anh. Anladın mı? Şimdi o Kurra adı yallah anlatıyor oğluna, oğlu da anlatıyor Urve, Urve adı yallah Benden erkek ismi istiyorlar. Bak Urve çok güzel bir isimdir. Ah, yani sahabede de şey tabiinde çok var. Efendim Urve Mücübeir var, Sahabede var. Evet. Urve Hazretleri diyor ki, "Ma rai ben görmedim." Muaviyete, Muaviye İbni Kurra Hazretlerini ve lemnev, oğlunu da yani. Katto asla efendim hiçbir zaman oğlu e, oğlu kim? Ravi Allah Allah Kuşeyr oluyor o zaman Kuşeyr yani Kuşeyr radıyallahu anh Muaviye radıyallahu anh oğlu çünkü babasından duyduk Kurraden onun da oğlunun adı Kuşeyr olabilir. Ravi yani. Anladın mı? Kendisini de gazetebilir. Yok. Ravi Kuşeyr olabilir diyor. O zaman ne oldu bu? Yani Muaviye'yi de görmedim. Oğlunu da görmedim. Yani Kuşeyr radıyallahu anh'ı da görmedim. Efendim Fişitay'ın kışında Kışta da görmedim. Vela sayfini yazda da görmedim. İlla gördümse mutlaka il ezrari düğmeleri çocuk vaziyette gördüm. Buranın düğmeleri çocuk. Ben de şimdi hep buralarım çocuk dururum. Düğmele bizim hanım bana hep kızar. İşte ben yayındasın, şuradasın, buradasın. Ha, sünnet. Benim sünnet olduğunu bilmiyordum tabii. Ben şekerden bunaları sıcaktan tarlanıyorum. Devamlı buramı aç açarım. Fakat sünnetmiş be Sünnet derken... A adiyattan yani adet kabilinden olan sünnetlerden ama bak sahabe-i kiram nasıl ben diyor ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyarete geldim onu düğmeleri çocuk gördüm ya elimi de soktum da diyor mübarek mühür-i şerifine nübüvvet temas ettim ondan sonra e, onun ravi'nin oğlu Kurra Hazretleri'nin oğlu Mavi, onun oğlu işte Kuşehir onun oğlu Abdillah yani onun oğlu Urve Şimdi Urve İbni Abdillah Abdi Kuşehir bu silsileye geldiği zaman Orva Radıyallahu'ndan geliyoruz. Yani bayağı bir üçüncü torunu. Ha, orada büyük büyük dedesi oluyor yani Kurra Radıyallahu'ndan. O diyor ki ben diyor babalarımı atalarımı diyor yani. Yani babamı dedemi. Sonra büyük dedesi Muaviye Radıyallahu'ndan oluyor. Onları ne zaman gördümse yaz olsun kış olsun düğmeleri çözüktür. Niye Resulullah s.a.m'in gördüklerinde düğmeleri çözüktü? Bu ibni Hacer vacib ibni Hibat sahihleri rivayet ediyor. Efendim. Çünkü o da bile nübüvvet mührüne dokunmasına da vesile oldu ya çocuk olmaz. Şimdi çocuk olmazsa kalkıp e, çöz bunu diye, demez veya kendi çözmesi şey abes kaçacak. Çocuk bulduğu için elini soktu. Kur'an-ı Kerim. Burada mühür-i şerif hakkında mı rivat? Mühür-i şerifin özelliği. Bu kitap Mevlid-i Şerif kıssası ve muciz hayat 46. ricale Mevlid ayı giriyor. Yarın değil öbür gece. Mevlid ayı bitmeden kitap bitecek. Kitapta var 700'den fazla sayfa. 750 falan sayfa var. Ama sayfalar çok büyük değil. Ya yani Normal kitap boyundan iki sayfa bir eder. Yani ona göre boyutu öyle kitabın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e işte tazimen hürmeten Mevlid-i Şerif'ine çok kaliteli kağıta basılmış Öbür kitapların üstünden farklı. Bu kağıt hiçbirinde yok. Bu süsler, tezipler de hiçbirinde yok. Dört renk. Çünkü tazimen, Mevlid'e tazim. Mevlid kıssası burada var. Zürkani radıyallahu Allah diyor. Allah vehdeulâ şerikele Muhammedun Abdiu ve Rasûlü. Burada neler yazdığı sayfe söylüyor. 661 662 Evet. Bu mübarek mü mührü şerifin hasseleri var. Abdest alıp sabahleyin ona bakarsa işte sabahleyin ben bakıyorum işte elhamdülillah. Allah'ım salli aleyhissalâni Muhammedin ve alâ aleyhissalâni sellem. Allah Teala onu akşama kadar muhafaza eder. Akşamleyin bakanı sabaha kadar hefseder. Ayın başında bakanı sene sonuna kadar tüm belalardan korur. Şimdi Rebû'ül evvelin başı işte yarın değil öbür gece mutlaka 662. sayfede mürü Şerif'e bakın. Kapağın arkasında da koyduk belki yeni baskılarda yok. Herhalde bilmiyorum. Kapağın arkasında. Biraz tazıyım herhalde içeride kalsın bu düşündük. Ee, öyle bir şey hatırlıyorum ama. Ama 662 dedi. Ayın başında baksa, efendim, ayın sonuna kadar, e, bu sene sonuna kadar diyor burada. Demek ki ayın başında derken, burada maksat hicri ayın başında olsun. Hicri ayın başında olsa Muharrem-i Şerif'in başında olur. Buna da bir e, parantez şerh koyalım tabi. Efendim sene sonuna kadar ya da baktığı aydan sonra bir sene geçene kadar manası çıkabilir. Yolculukta nazar edenin seferi yolculuğu mübarek olur. Yani işe gidiyorsun, yola gidiyorsun. Mühriş-i Şerif'i ziyaret et, aç kitaptan salavat getir, Mühriş-i Şerif'e bak. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sırtlaki şeylerin şu andaki tasviri yani yazıları yani biz kendisini göremeyiz. Ondan sonra zaten Hazreti Ayşe annemizin e, koynunda kucağında vefat etti Vefat eder etmez mübarek eli düştü işte. Allahümme rafi ala, ala diyerek hemen diyor elimi soktum sırtındaki nübüvvet mühürüne. O çok acayip bir şeydi yani. Baktım kaldırılmış. Yani sırtında bulamadım diyor. O bazı rivahatlerde zaten çocukluğunda falan yok. Kuvvetli rivahatlere göre 40 yaşında. Yani nübüvvet mühürü peygamberlikle beraber sırtında peyda olduğu zuret. Bazı rivahatlerde çocukluğundan da itibaren olabilir. Ama özel Mevla Teala onu yarattı. O mührü, şerifi. Yani mübarek kıllarından tevhid yazıyor. Ee, bir de dua yazıyor. Evet. Yolculukta bakanın o sene, baktığı sene ölenin imanla çene kapaması nasip olur. Ömründe bir kere dahi. Muhabbetle, imanla kendisine bakanı allah Teala zatına kavuşuncaya kadar istenmediği her türlü şeyden hafız eder. İstemediği her şeyden muhafaza eder. Muhammed el Binteni Hazretleri Medarecu Suud İleksal Burut kitabının 64. sayfasında bunları zikrediyor. Onun mührü şerifi e, görmek için sahabe can atarlardı. Hazret Selman-ı Farisi bile bütün alametleri e, çıkardı. Baktı etrafında dolandı dolandı. Hatta biraz eski kitapları bildiği için Selman-ı Farisi'nin olan e, o zaman Medine'de çobanlık yapıyordu. Ee, geldi bir et getirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu Nedir? Sadakadır Onu git fakirlere dağıt dedi Benim, Biz yemeyiz Enbiya cemaati sadaka cekat yemeyiz Sonra bir daha getirdi Dedi bu nedir? Dedi ki hediyedir Hata hediye kabul ederim Oradan bütün alametleri doğrulattı Falan ama en sonunda Dolanıyor dolanıyor durmuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anladı Gel gel dedi sen dedi anladı. Ne, ne istiyorsun ben anlattım dedi Sırtındaki Mübarek şalını indirdi Ridasını indirdi Mübarek iki omzunun arasındaki mührünü nübüvvet Hatemin nübüvvet çıktı Onu görünce hemen öptü imanet. etti Sahabe-i kiram hemen öperlerdi ziyaret ederlerdi İşte bu zatta Bu mevlüt kıssası kitabı Başlıyorsunuz bak Çarşamba 1 Mevlüt ayı çıkana kadar 700 sayfa kitap bit Ya biter Allah'ın İşinizin adı ne? Biraz az film seyredin. Dizileri bırakın. Resulullah Sasehmet dönün ya. Senede bir kere onun mevlidini okuyun ya. Bu nedir? Bu ne rezilliktir? Evet. Bu kadar büyük faziletler var. Bu mührü Şerif'te. Tabii içinde de kapağında da, tabii ziyaretler için, bu mübarek kapağında da var ama belki yeni baskılarda <gülüyor> kapağına koymadık, arkada kalıyor diye midir acaba? Öyle bir şey düşündüm ama. Tabii yeni baskı da belki de yapılmadıysa böyledir yine. Yenisini de öyle düşünüyorum Yani ne oldu burada şimdi Niçin e, Muaviye radıyallahu anh Kuşey radıyallahu anh Kura radıyallahu anh Niye hep düğmeleri çözük durulmuş Allah'ın Resulü de sizin için Güzel bir uyulacak örnek ve numune var E şimdi bunun e, Ne alakası var ya düğmesi çocuk diye Bu ibadet ki Namazda elini şöyle koydu olsa ibadet Şekli Kıyamdan kalkarken işte tekbir getiriyor mu? Şafilere göre getiriyor. Halevilere götür, götürmüyor. Bunlar ibadet şekli. Bunları takip etmek lazım. Ama şimdi bu düğmeleri çocuk ağabey benim durumumda şimdi böyle. E peki bunda ibadet de değil ki bu. Ama olsun. Burada ne anlaşılıyor? Yani efendim efendim sallallahu aleyhi ve sellem, ne giydi öyle giyinmek. Bunlar sünnet olduğunu sahabe böyle anlamasaydı düğmeleri çocuk dururlar mıydı? Medine ehli de hep düğmeleri çocuk olur diyor şarih burada. Çünkü niye düğmeleri çocuk? Boğazını sıkmasın diye diyor. İşte aynı benim sıkıntım. Boğazını sıkmasın bir de havadan daha fazla yararlansın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye düğmeleri çocuk dururmuş? Hem havadan çok yararlansın hem de efendim, e, boğazını sıkmasın. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Medine ehli de bunu adet etmişler. E, böyle amel edermişler. Hikmeti bu. sadr şerifi göğsü havadan daha ziyade faydalansın. Allah Allah. Entarinin, gömleğin, darlığı ondan uzaklaşsın. Bir de tüymelerle insanın boynu boğulmasın, sıkılmasın. <gülüyor> Yani ben evveli yaparım ama ben kendim daralan bir adamım yani. Tamam Ateşlenip terleyen bir adamım. Onun için yaparım. Ama şimdi bundan sonra sünnete niyet yapacağım. Şimdi hanım dese de düğmeni kapa kapatmayacağım mesela. Evvelce delilim yoktu. Kapatıyordum mecbur. Şimdi delilim çıktı. Bana Zeyd-i Neslem Zeyd-i Neslem radıyallahu anh rivat ediyor. İbn-i Huzeyme sahihinde zikrediyor. Behk'i zikrediyor bu hadisleri i şerif rivat. Kale dedi Raytu gördüm İbn-i Abdullah İbni Ömer Hazretleri. Ben şimdi mesela şunu da düşünüyordum. Bu da ilginç. Namaza dururken düğmemi kapatayım mı? Ben gerçi Ası Paşası da gelse düğmemi kapatmam. Yani normalde. Şimdi şunu düşünüyordum. Hani diyorsa pijamayla adam içine çıkabilir miyim? Çıkamam. O zaman pijamayla temiz de olsa namaz kılmamalı. Kılınmaz değil, kılmamalı. Durun ben de bunu düşünüyorum. Bazı kere hep böyle yaparım. Fakat bazı da tarlanıyorum, sıcaklanıyorum. Bu sefer de tam ikamet getirirken Acaba düğmemi bağlasam mı ya şimdi hani bir kaymakam gelse, ağa paşa gelse veyahut başbakana gitsem düğmemi bağlar mıyım acaba? Geçmem, bak bağlamıyorum çoğu normal. Durumum neyse o. Fakat onu da hesap ediyorum ama ya belki bir önemli insanın karşısına bağlarım falan hesabıyla namaza dururken acaba bunu düşünüyordum. Şimdi o da elhamdülillah halloldu. <gülüyor> Düğmeleri çözük vaziyette namaza devam. Çünkü diyor İbni Ömer'i gördüm. Yani Abdullah bin Ömer az Ömer'in olursa sahaben içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetine en çok ittiba eden, karış karış izleyen. Yattığı yerde yatan, kalktığı yerde kalkan. Sahabede onun gibi bir tane daha yok İbni Ömer gibi. Bu konuda zirve. Zeyd bin Eslem tabiinden diyebiliyorum. Vallahi Allah Teala. Diyor ki İbn Ömer'i gördüm. Yusalli namaz kılıyordu mahlulen, çözülmüş vaziyette. Ezra ruhu düğmeleri. Bütün düğmeler burala göğsü açık. Düğmeler çocuk vaziyette namaz kıl. Allah Allah ben de dedim biraz. Fesailtu gittim sordum Hu ona Hazlike. Yani daha derli toplu olsa görsün falan kapalı olsa daha iyi olmaz mı Sen niye böyle kıldın dedim. Fakaleyi raitu gördüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm yefalu yapıyordu Hu bunu. O düğmeleri çocuk kılıyordu. Allah Allah. Yani ne güzel oldu bana bu gece yani. Müjdeler oldu yani. Yani yaptığımız bir sünnete denk gelmiş. Ama bu zamana kadarkinden iş değişti. Neden? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde güzel örnek var diye. E, bu ayete ittiba, sünnete ittiba, velev ki adet de olsa. E çünkü ne diyor? İmam Sindih söylüyor. Ya diyor, diyor diyor düğmeleri çözük olmak ibadet değil. Adettir. Onun adeti yani. Yaklaşım tarzı. Ama diyor teessiyen bir Rasulullah. Onlar sahabe bunu niye yaptı? Allah'ın Resulü'nden örnek almak için yaptı. Anladın mı? Demek ki adet deyip geçmeyeceksin. Adatü saadat, saadatü adat. Ne diyor? Efendilerin adetleri, adetlerin efendileridir. Çünkü onu yapan efendi ise adeti de ne oldu? Bütün herkesin yaptığı adetlerin başına geçti, efendisi oldu. Bunu da böyle Dersimiz burada kalıyor. Ben babın başına kadar giderim dedim ama izahsız da olmuyor. Onun için izahlı gitmeye çalışıyorum. allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu e, bir gece sonra hululu ile müşerref olacağımız Rabi'ül Evvel, Rabi'ül Enver diyor geçmiş büyüklerimiz. Enver. Enver en nurlu demektir. Rabi'ül Evvelil Enver. Efendim bu mübarek en nurlu Rabi'ül Evvel ayı hurmetine canat efendisine sallallahu teala aleyhi ve sellem hakkıyla ittiba her işte ittiba farzlarda vaciplerde sünnetler müstehaplerde, edeplerde bugünkü dersten çıkarttık hatta adetlerinde dahi uymayı nasıh müessir amin o sallallahu teala muhammed ve alih وصحبه selleme teslimen kesira elhamdülillahi rabbil alemin. amin مولا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعام مولا يصلي و يسلم دائما على حبيبك ظايل للخلق كلهم